Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi rabbil alemin, es-salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin ve ila cemil enbiya-i vel murselin, ve ila cemil evliya-i velhamdulillahi rabbil alemin Allah'ın el-efalul husnası ve aşkı anlamaya çalışıyorduk Allah'ın her efalinin, her fiilinin, her işinin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 Kurun ne yapması gerektiğini bu Allah'ın trebuie să nasıl karşılık vermesi gerektiğini de beyan ediyor trebuie să reacționeze față de acestea?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 Önce okuman lazım. Neyi okuman lazım? Rabbinin ismini. Rabbinin efarını okuman lazım. Rabbinin tecellisini okuman lazım. İkraya rabbi halak. Oku. Oku. Rabbin yaratandır. Rabbin hâlıktır. O yaratıyor. Halak-el insane min alak. İnsanı alakadan, yakınlığından, sevgisinden manevi olarak yaratmış. Zahiri olarak da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 Yani efaline bakmamız gerekir ki Rabbimizi esmasından tanıyabilelim. Evet, fiiller esmaya açılan kapıdır, esma zata açılan kapıdır. Vuslat yolculuğunu yaparken de önce şehadet etmen gerekiyor çünkü. Neye şahitlik etmen gerekir? Allah'ın el-efalül husasına şehadet etmen gerekir.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 ların hepsi ayet. Evet, seni insanlara kullarıma imam edeceğim. Sen önde yürüyeceksin. Senin gibi kazanmak isteyenler senin gibi yapar. Zaten onu gibi yapmıyorsa onu imam olarak kabul etmemiş. Onun için bütün peygamberlere iman etmek gerekiyor. Her bir peygamberin hali bizim için örnektir.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 İmam olabilmek için, Mehdi olabilmek için, Hidayetçi olabilmek için, Mürsid olabilmek için, Ağır imtihanlardan geçmiş olmak gerekir. Allah ağır imtihanlara tabi tutar. Ama imtihana tabi tutarken, Asla sarsılmaz o. Sarsılmamalidir. Bir an bile, Allah'tan başka tarafa dönmemelidir. Bir an bile, Neden, niçin diye Rabbine hesap soramazlar. Niye bunu böyle yaptın demez, diyemez. Zaten diyorsa, o zaten böyle bir imam olmaya layık olmadığı için, Allah onu öyle bir imkanı da tabi tutmaz. Böyle bir gücü yok çünkü. İsyan eder, kaybeder. Allah kullarının kaybetmesini istemez. Onun için, hiç kimseyi,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 bunun için tavrını koyuyorsun, Allah da sana fırkan verir. Bunu veriyor. Bunu yaparım dedi. Cealefilini alamaya çalışıyorduk. Sadece bunu yapmıyor. Bunu Böyle olunca günahlarını örter. Günahlarını inkar eder. Ya yühellezine amenu In tettegullâhe yec'allekum furkânâ Allah'a karşı takva sahibi olursan, Allah için, Allah'a karşı takva sahibi olursan, Sana, senin için furkân yaratır, Kılar, yapar. Her konuda yapar bunu. Her konuda, yani her yerde o Gördüğün şeyi aydınlatır, Ayrasın, göresin, anlayasın diye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 وَيَغْفِرْ لَكُمْ Bir de mağfiret eder. Demek ki bir kısmını mağfiret ediyor, bir kısmını inkar ediyor. olmamıştı diyor. Bir kısmını de mağfiret ediyor. Allah azim, fazilet sahibidir. Kuruna olan fazileti azim olmuştur. Bu özel. Neyin karşılığında? Ne?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 Onlar kendileri üste geliyor. Allah onlara müsaade ediyor. Tercih etme hakkı veriyor. Allah alıp üste koymuyor. Onlar kendileri üsüte gelip birikiyor. Bir tarafta bir yerde duruyorlar. Hepsi üste gelmiş. Hepsinin yeri, hepsini cehenneme atacağım dedi. Allah buna müsaade ediyor. Niye müsaade ediyor? Görünsün. Herkes bilsin ve görsün bunu anlasın. Ben görmedim, ben anlamadım demesin.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 Ne amaçla olursa olsun fark etmiyorum. Haksız yere. Zülme. <gülüyor> Suçsuz bir insan idamlık. İdamlık suçu işlemiş. Bir gemide bulunsa, o gemide de bin kişi olsa, bin tane suçlu vardır, idamlık.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 bir üstünlük sağlamaz, alayamaz. Sadakallahu'l-Azim. Evet. Allah'ın ceale fiilini anlamaya çalışıyorduk. Yaptı, yapar, yapacak, yapıyor, yapar, yaptırır, yaptırmaz. O yapıyor. Veya yaptırmıyor. Bütün fiilleri